Sevgili seyirciler, hepinizi Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi Kütüphane'den selamlıyorum. Ben ve genç arkadaşlarım hep birlikte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i onun hadislerini ve sünnetlerini sizler anlatmaya gayret ediyoruz. Biz önceki programda İmam Buhari Hazretlerinden başlamış idik fakat büyük bir imamla karşı karşıya olduğumuz için haliyle o büyük imamı bir program içerisine sığdırmayı beceremedik. Bu bizim kabiliyetsizliğimiz bir noktada. İnşallah bugün kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Her zaman yaptığımız bir şey vardı. Neydi o? Neydi? Ahtaya mottomuz yazmak. Ben bir şey demedim. <gülüyor> <gülüyor> yaptığımız şey her programın başında Safa'yı tahtaya çağırıp ona dersimizin mottosunu başlığını yazdırmak idi. Değerli kardeşlerim, değerli seyirciler. Bugünkü sohbetimizin başlığı Peygamber olmadan İslam, Buhari olmadan hadis olmaz. Peygamber olmadan İslam, Buhari olmadan hadis olmaz. Esasında bu iki cümle bütün bizim sünni geleneğin hadise, Kur'an'a, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bakışını özetlemektedir. Sevgili seyirciler biz İmam Buhari'den bahsederken geçenki programı hatırlarsınız veya hatırlamıyorsanız ki büyük ihtimalle hatırlamıyorsunuzdur. Ben size hatırlatayım. İbn-i Huzeymen'in bir sözüyle bitirmiştik. 311'dir hicri vefatı. O demişti ki ben gök kubbenin altında, gök kubbenin altında Muhammed bin İsmail el-Buhari'den daha fazla hadisleri bilen bir Allah'ın kulu bilmiyorum, tanımıyorum demişti. Ve biz Sünni gelinen bir kabulü var. Allah'ın kitabından sonra en sağlam, en sahih, en güvenilir kitap İmam Buhari'nin sahihidir şeklinde genel bir kabul var. Fakat bu kabul etrafında, sünni gelenin bu kabul etrafında şöyle bir itiraz dile getiriliyor. Efendim siz İmam Buhari'nin kitabını Allah'ın kitabıyla eşdeğer görüyorsunuz. Bizim böyle bir şey iddiamız söz konusu değil olamaz zaten. Yani Allah'ın kitabıyla herhangi başka bir insan elinden çıkmış olan, Velev ki bu kitap Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini toplayan bir kitap olsun. Bizim onu Allah'ın kitabıyla eşdeğer görmemiz mümkün olabilir mi? Haşey. Yani böyle bir inanç, böyle bir kabul, yani Allah muhafaza itikat noktasında da insanı sıkıntılara sokabilecek olan bir inançtır. Ama şöyle düşünün, yüz basamak düşünün şöyle, rafların olduğu yüz basamaklı bir kitaplık düşünün. Birinci, en tepedeki basamakta Allah'ın kitabı var. Diyelim ki onun altında boş raflar var. Buraya bir kitap koyacaksınız ikinci sıraya. Yani o kitaplığı doldurmak istiyorsunuz. Şimdi burada raflar var. Birinci rafa koyduk biz Kur'an-ı Kerim'i. Burası kitaplık. Ben ikinci rafı, üçüncü rafı, aşağıdaki rafları boş mu bırakacağım? Diyecek olduğumuz dediğimiz şey nedir? İkinci rafa yakışan en güzel kitap Abdülbaki. Buhari. Buhari'dir. Dolayısıyla bakın biz Buhari'yi veya diğer kitapları. Onlar zaten Kur'an-ı Kerim'in altına koyuyoruz ama Bizim dediğimiz şey şudur, Allah'ın kitabından sonra seni müracaat etmek istemen durumunda yararlanacağın, bakacağın ikinci kaynak Buhari. İmam Buhari'nin sahidir. Biz buradan İmam Buhari'nin kitabıyla Allah'ın kitabını denk, eşit bir düzleme koyduğumuz sonucunu nasıl çıkarıyor bu insanlar ben anlamakta zorlanıyorum. Buyur. Hocam bir hocamız vardır, selam olsun ona ismini zikretmeyeceğim. Der ki, biz her kitabı bir olan o kitabı anlamak için okuruz der bu her kitabın e, en güzellerinden, en güzeli de Buhari'dir diyebiliriz o zaman. Evet. O yüzden okay. diyoruz Kur'an'dan sonra e, bizim güvenebileceğimiz en güzel kaynak Buhari'nin sahihi. Meşhur bir mütefekkirin sözü ya. Ya şu Safa'ın istemeden, farkında olmadan nasıl böyle güzel bir laf ettin ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Belki de ne dediğini unuttun şu anda. Bir daha sorsam sana tekrar et. <gülüyor> <gülüyor> Belki de tekrar edemeyeceksin. Ha? Hatırlıyor musun ne dediğini? İyi. <gülüyor> tamam. İmam Buhari'nin böyle bir özelliği var. Sevgili seyirciler biz İmam Buhari'yi elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya gayret edeceğiz. İmam Buhari şu anda bizim için ne ifade eder? Bunun üzerinden yürümeye devam ediyoruz. Şimdi bahsedeceğimiz İmam Buhari'nin derin bilgisi. Şimdi biz hep böyle hadis kitabıyla öne çıkarıyoruz ya İmam Buhari'yi. Unuttuğumuz şey şudur. Hatırlayın biz İmam Buhari ile ilgili birinci bölümde ilk başlarda demiştik ki Arapça temel İslami ilimlere sahip olduktan sonra, o altyapıyı oluşturduktan sonra fıkıh eğitimi de aldı dedik. Ondan sonra 16 yaşında hadis yolculuklarına başladı. 40 yıl süren yolculuklar yaptı dedik. İmam Buhari ile ilgili bak şimdi Safa senin o sözün üzerine çok ilginç bir tespitim var benim onu söyleyeceğim. İmam Buhari sünni geleneğin oluşmasına katkı veren büyük imamlardan bir tanesidir. Ay seyirciler. ehl sünnet dedi. sünnet geleneğinin oluşmasında... Yani diyelim ki 50 tane alimin katkısı olduysa İmam Buhari kesinlikle ilk ona girer. İmam Buhari, sünni geleneğin oluşmasında çok büyük katkısı olan bir insandır. Çünkü İmam Buhari'nin yaşamış olduğu dönemde cehmiyeydi, müşebbiheydi, Murciyeydi, mutezileydi gibi ehli bidat olarak kabul edilen mezheplerin çok aktif ve canlı olmuş oldukları bir dönemdir bu dönem ve İmam Buhari hadis kitabında ve diğer kitaplarında bunlara Kur'an ve sünnet çerçevesinde orta yola getirmek için büyük bir çaba sarf etmiştir. Dolayısıyla az seyirciler İmam Buhari'yi veya onun sahihini veya diğer kitaplarını birazdan diğer kitaplarına da değineceğim. Onu sadece salt bir hadis bilgini olarak lütfen görmeyelim. Bu yüzdendir ki İmam Buhari'nin hadis kitabına bakacak olduğunuzda yaşamış olduğu coğrafyanın sorunlarına Cevap vermeye gayret ettiğini görürsünüz. İmam Buhari yaşamış olduğu coğrafyadaki itikadi ve fıkhi problemlere, sorunlara Kur'an ve hadis perspektifinden kendi bakış açısına göre elbette ki Cevaplar vermeye gayret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla yaptığı şey bir açıdan esasında şudur. Az önce isimlerini saydığım bir takım mezheplere karşı Ümmeti uyarmak, Eyl-i Sünnet çizgisini korumaya gayret etmiştir. Dolayısıyla İmam Buhari sadece bir İmam Buhari değildir arkadaşlar. Bu sözüme dikkat edin. İmam Buhari sadece bir İmam Buhari değildir. İmam Buhari ismini söylediğimiz zaman onun isminin altını dolduracağımız pek çok evsafı yani vasıfları ve yapmış olduğu hizmetler kesinlikle söz konusudur. Hocam geçen dersin başında söylediniz zaten İmamül Eimme. İmamların imamı. İmam Fil hadis. Hadis de imamların imamıdır. Hadis kardeşlerim bu çok önemlidir. Dolayısıyla bir de olayın fıkhi boyutu var. Özellikle kelami boyutuna ben değmiş oldum. Biz önceki programda şunu ifade etmiştik. Demiştik ki İmam Buhari kendi hak bildiği yolda Allah'ın hiçbir kulunu tanımaz. Böyle bir adamdır rahmetullahi aleyh. Yani doğruyu gördü mü kendine göre? Kur'an'a ve sünnete göre doğruyu tespit etti mi? Artık bu doğru çerçevesinde hiçbir Allah'ın kulunu tanımaz. Bilmiş olduğu o hakikati doğruyu mutlak şekilde ortaya koyar. O yüzdendir ki aziz kardeşlerim. Buhari'ye baktığımız zaman hani ben dedim ya az önce Buhari sadece bir Buhari değildir. Buhari'ye baktığınız zaman özellikle fıkhi konularda, fıkhi konularda çoğunluğu Hanefi mezhebine olmak üzere bir kısmı da Şafii ve diğerlerine olmak üzere kendisine göre yanlış yaklaşımları eleştiriye tabi tutmuştur. Onlara karşı doğru çizgiyi ortaya koymaya çalışmıştır. Bakın aziz kardeşlerim, İmam Buhari'nin yaşamış olduğu coğrafya Özellikle ehl Rey dediğimiz Hanefi geleneğin yaygın olmuş olduğu bir coğrafyadadır. Siz böyle bir coğrafyada böyle bir kitap yazacaksınız. Bir de kendinizi o döneme götürün lütfen aziz seyirciler. Bu zamanda bile insan farklı bir düşünce ortaya koyduğu zaman, dile getirdiği zaman karşılaşmış olduğu tepkileri hepiniz görüyorsunuz. İnsanlar çekiniyor değil mi? Endişe ediyor. Hatta farklı İslam coğrafyalarında insanları öldürmeye kadar maalesef bu iş, bu tepkiler varabiliyor. Şimdi İmam Buhari'nin dönemine taşınacak olursak, İmam Buhari'nin yoğunlukta olarak ehl yaşamış olduğu bir coğrafyada hem onlara hem de diğer mezhbetlere karşı kendi doğrularını dile getirmesi çok büyük bir Kesinlikle. şahsiyette karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Büyük bir insan ya. Hakikaten böyledir. Yani onun bu yönünü mutlaka görmemiz lazım ama bir güzel tarafı var. Aziz seyirciler, değerli kardeşlerim kullanmış olduğu dil çok nezih bir dildir. Bizim zamanımızın yitiyi budur. Zamanımızın yetiği budur. İnsanlar günümüzde birbirlerini eleştirirken, hakikat peşinde koşarken birbirlerine karşı kullanmış oldukları dil ile İmam Buhari'nin Sayin'e baktığımızda kullanmış olduğu dili lütfen karşılaştıralım. Hocam peki Şunu görürsünüz, asla nezaketin dışına çıkmaz. Yani İmam Buhari Sayin'de bu isimlerini saymış olduğum, Elibitat olarak tanımladığımız mezhepleri eleştirirken onlara asla hakaret etmez. Veya şöyle bir ifade kullanır. İnsanların bazısı şöyle diyor der. İnsanların bazısı şöyle diyor der. Ondan sonra onların görüşünü aktarır. Ondan sonra da kendi cevabı neyse bunu ortaya koyar. Dolayısıyla şunu yapmaz. Yani o kitabı okuyan, o eleştirmiş olduğu düşünceye mensup olan insanları kitabından uzaklaştırmaz. Nefretlerini çekmez. Dolayısıyla onlara tek derdinin Hakikati Kur'an ve sünnet bilgisini ortaya koyup onları öğretmek olduğunu göstermiş olur. Böyle bir neziz, dil sahibi olan insana bizim bakışımız nasıl olur? Olsa da kucaklasak, yaşasa da yanında Peki, oturup cami sahihin tutup, sahihin haricinde katılmış olsak. Evet. Cami sahih'in haricinde farklı bir şey yok mu? Eseri yok mu? Hep cami sahih diyoruz. Elbette ki az önceki duamı Eyüp tamamlayayım. Allah inşallah bizi benim böyle bazı cennet tasavvurlarım vardır. Rifai Hazreti Peygamber'in etrafında oturmak. İnşallah. Mesela İmam Muharri bir ders yapmayı ben isterim. Ama Allah'tan şöyle bir niyazım var. Ya Rabbi, cennette bizim tadacağımız nimetler dünya ölçüsünde olsun. Mesela ben cennette kitap yazma istiyorum. Tamam öyle bir temennim var. Ama şunu istiyorum Allah'tan. Ya Rabbi, inşallah bana lütfedersen cennetini. O kitabı yazarken ben dünya şartlarında yani kitaplıkta kitap varsa ben onu gidip alayım, yorulayım. Aradım bilgiyi onda bulmak için biraz çile çekeyim. Şu olmasın yani. Şu kitap tık geldi, tık sayfa açıldı. Öyle değil. Zahmetini çekerek o lezzeti tadarak çünkü o kitap yazmanın lezzeti biraz farklı. Zahmet aynı evet. olsa da cam lezzet aynı olmaz herhalde. Ayet-i Kerime diyor evet. ya. Tabii tabii. Alacaklarınız kesinlikle hiç benzer değil. İnşallah Rabbimiz bize bu sevdiğimiz imamlarla başta imamların imamı Hz. Peygamber Aleyhisselam olmak üzere onlarla birlikte olmayı beraber hadis dersi yapmak ne kadar güzel olur ya. Ya biz şimdi Hazreti Peygamber'in hadislerini okuyoruz bir de düşün Hazreti Peygamber geçmiş şöyle halkanın başına bizimle ders yapıyor. Yani muhtemelen peygambere ve onun hadislerine olan düşkünlüğümüzden dolayı o halkaya girebileceğimizi düşünüyorum. Yani öyle bir e, beklentimiz var İnşallah hep birlikte orada oluruz. İnşallah. Amin. Az Amin. kardeşim sen ne sormuştun? Camius sahihten başka eseri var mı Buhari'nin demişti. <gülüyor> var mı? Olabilir var. mi? Cami-ül Kebir var dediğimiz. Bir önceki derste El de, de söyledik ki, Raffu'l-yedeyn fissalat demiştik. Vay be, evet. El-edibül müfret var hocam, geçen ders başlamıştırmıştık. Başka var mı? Var hocam. Ney? Bilmiyorum. <gülüyor> Et tarih Kebir var hocam, El-Cami-ül Sagir. Evet. Var. Şimdi bu büyük imamların şöyle bir handikap var, Rifai, aç seyirciler. Bizim geleneğimizde şöyle bir eksiğimiz var, onu söyleyeyim. Bu büyük imamların, Piyasada böyle çok elden denelle gezinmeyen kitaplar maalesef bir süre sonra kaybolup gidiyor. İnsan buna çok üzülüyor. Bakın İmam Süyuti var 911'dir Hicri vefatı yani 1505 bin'e yapıyor miladi olarak yani bize zaman olarak çok yakındır ama 610 tane kitap var kitapların yarısından çoğu bize gelmemiş. Hocam künefe üzerine bir derisel. <gülüyor> künefe tuzlu künefe. Künefe tatlısı niye nasıl nasıl yapılır diye. Var mı şimdi zaten? zaten ona Ömer Faruk bir daha giderse künefeyi inşallah getir. O kitap Esere olur. ulaşmamız lazım ilk başta. <gülüyor> Tatlı üzerinden esere inşallah ulaşırız. İnşallah. Şimdi diyeceğim şey şu. Bir şimdi büyük imamlar da olsa, büyük imamlar da olsa kitaplar piyasada çok tutulmuyorsa, matbaa olmadığı için eskiden, bu kitapları çoğaltan insanlarda varrak dediğimiz için ticaretini yapan insanlar olduğundan dolayı çok satılmıyorsa kitabı onu istinsa etmek yerine, diyelim ki bir kitabı bir ayda istinsa edip yazmak yerine, diyelim ki İmam Buhari'nin sahihi dururken niye onun gidip başka kitabını istinsa etsin? Yani o ticaretçiden bakıyor, kendisine göre haklı. Arısı Bu harika. yüzden İmam Buhari de olsa, İmam Taberi de olsa, Taberani de olsa, mesela Taberani kitaplarının bir kısmı bizim elimize gelmiş değil. Kitapların bir kısmının bir kısım ciltleri de bize gelmiş değil. Hakikaten böyle bir eksikle karşı karşıyayız maalesef. Şimdi başka kitaplar var mı? Ben elimizde var olan kitaplar üzerinden senin bu soruna cevap vereceğim. İmam Muharri'nin en güzel kitaplarından bir tanesi Sen mi söyledin kim dedi? Ben sordum hocam. Yok Ömer cevap söyledim. verdi. Bir, bir tarih ilgili bir şey dedi biri. Bende ne söyledi? Kebir tahir, sahir. Hem sordun hem de cevabını verdin? Evet. İmam <gülüyor> Muharri'nin Et tarihul kebir diye aziz seyirciler bir kitap var. Bu kitabı çok önemli. Kitabın özelliği şu hadis ravilerini bir araya getirmek suretiyle oluşturmuş olduğu bir kitaptır. et tarih Kebir kitabı. Ama ilginç olan şey şu, bu kitaptan başkaları, İbni Ebi hatime Er-Razi diye biri var, o bu kitaptan üç tane kitap çıkarıyor. Onu temel alıyor kendisine. Bir tanesi El-Cehr -El ve Talil diye bir kitap yazıyor, birincisi. İkincisi Merasil diye bir kitap yazıyor. Üçüncüsü de İlel-Hadis diye bir kitap yazıyor. Onu aslı alıyor kendisine, şunu yapıyor. İmam Buhari'nin eksik bıraktıkları bıraktığı yerleri tamamlamaya çalışıyor. Tekmile yapıyona. Veyahut da işte kendisine göre eksik gördüğü, yanlış gördüğü yerleri düzeltmeye çalışıyor. Ama burada şu dikkatinizi çeksin. İmam Buhari yani 3. asırdan itibaren coğrafyayı etkilemeye başlamış. Yani sana şunu sorayım Abdülbaki sen niye bir insanın kitabını alıp temel alıp onun üzerinden bir şeyler yaparsın? Demek ki kaliteli. Artık görüyor musun? Gün kazanmış yani. Kalite, kalite konuşuyor, kalite konuşuyor. Francalı ekmek, birinci sınıf ekmek. Evet, böyle bir durumu kesinlikle hocam, söz konusudur. Evet. Tâdin, Şimdi bu, tadil ile ilgili yalnız ben bunu bir bitireyim, ondan sonra sen ne soracaksan sor. değil hocam. tadil merası, bir de ileri hadis. Evet, bu üç, kitap, üç kitap. Yalnız bu üç kitap sadece İbni Ebi Hatim'in Et-Tarihul Kibir'i esas almak suretiyle yazmış olduğu tamam. kitaptır. Sen zaten sorunun iki şıkkında verdin. Et-Tarihul Sagiri dedin, bir de El duafa es sahir diye bir kitabı daha var. Şimdi İmam Buhari'nin bu kitabı yanında arkadaşlar biriniz daha onun kitabını zikretti. En güzel kitaplarından bir tanesi Edebul El Edebul Mufret. Bu kitabın özelliği şudur arkadaşlar. Alaka dair, insani yaşantıya dair öyle söyleyelim. İnsan gibi yaşamaya dair hatta. İnsan gibi yaşamaya dair olan hadisleri bir Müslüman nasıl bir alaka sahip olmalı? bunlarla ilgili rivayetleri bir araya getirmek suretiyle oluşturmuş olduğu bir kitaptır. Tamam arkadaşlar. 3. olarak evet. Halku Efalil İbad işte İmam Buhari'nin en çok kelam alanında. Kelam alanında en çok tartışma alanına girmiş olduğu konudur bu. İnsanın fiilleri kendi yaratımı mıdır yoksa <gülüyor> değil midir tartışmalar çerçevesinde dile getirmiş olduğu bir kitaptır. Özellikle de bu kitap tartışma konusu olması niye gerçekleşti? Bu Kur'an-ı Kerim'in telaffuzu ile ilgili tartışmalara girmiş olduğundan dolayı. Arkadaşlar bir diğer kitabı da Reful Yediyin Fissalâ bu kitabı da önemli. İmam Buhari'nin şöyle bir yaklaşım var. Şimdi Eyyub'in yanına gideyim. Şafiler namazlarda ne yapıyorsunuz siz? İntikallerde evet, ne yapıyorsunuz? Kaldırıyoruz ellerimizi kaldırıyoruz. Ha. İntikallerde ellerini kaldırıyorlar. Hanefiler ise yani ben Hanefi olarak biz sadece iftitahta ellerimizi kaldırıyoruz. İmam Buharin'in yaklaşımı da size uygun, sizinle ben örtüşük. Bundan dolayı şafi olduğunuzu zannediyorum. Tabi her fikri örtüştüğü zaman hemen şafi oluyor. Evet. Şimdi ona da geleceğim yalnız. O usta da şimdi böyle büyük bir bilgin olunca herkes onu sahiplenip kendilerine aitmiş gibi göstermeye çalışır. Zannediyorum diyor. İsteni bu kesiyor <Gülüyor> ama Yok bu Hocam bir sıkıyor muyuz? Evet. Gençliğinde bu Hafız el-Kebir'den Hanefi fıkhı kokmuş Hanefi'dir Değil Tabii mi? tabii. O izleri silinmez. <gülüyor> Mesela diğer bir yaklaşımı yine onun memnun edecek bir şey daha söyleyeyim. El-Kiraa Khalfel İmam diye bir kitap var İmam Bukhari'nin. O da şu yani imamın arkasında Hanefiler süküt ediyorlar bildiğin gibi. Sesli sessiz olsun. Ama Şafiler siz Fatiha okuyorsunuz. O okunması gerektiği yaklaşımda bununla ilgili de bir kitap. Yazmıştır. Tabii bu işşahat alanı olduğu için İmam-ı Azam öyle der. i̇mam Şafii böyle der. Burada herkesin konuşma hakkı var. Yeter ki altyapısı birikimi olsun. İmam Buhari'de kendi sahip olmuş olduğu bilgi, birikim, bakçasına göre bu kitapları telif etmiş olan büyük bir imamdır aziz kardeşlerim. Tamam. Şimdi İmam Buhari'nin sahihinin adı ve hazırlama sebebi. Niye böyle bir kitap hazırlama ihtiyacı Hissetti. Bununla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Peki, Buyur. E, bunu hani bu kitabın hazırlanmasında bahsetmeden önce bununla alakalı bir soru sorabilir miyim? Buyur. Peki kendisi e, büyük bir hadis alimi, kelam alanında olsun, ahlak alanında olsun, birçok alanda kitaplar yazmış ve e, bu yazdığı kitapları e, zamanında bir hocasına yani ya da bir devlet adamına ya da büyüğüne e, danışarak kontrol ettirerek onları te. Gösterip nasıl diyeyim? Şimdi günümüzde biz mesela bir tez aldığımız zaman size danışman olarak e, geliyoruz. O e, Buhari Hazretleri'nin de öyle bir danışmanı ce, mertebesinde birileri var mıydı? O sorunu tut Tuttum. Yakup. Unutmayacağım. Unutma merak etme ben de unutmam Allah'ın izniyle. Şu benim anlatacağım şeyler sanki senin sorduğun sorunun bir mukaddemesi gibi olacak. Çok güzel. Az kardeşlerim değerli seyirciler. Önce İmam Buhari'nin kitabının adını söyleyeceğim size. Tamam mı? İmam Buhar'in kitabın adı iki şıktan oluşuyor, iki şıktan. Bakın El Câmi'ü sahihul Müslânül Muhtasar. Şimdi kitabının birinci bölümü bu. Niye böyle iki ayırdığımı birazdan söyleyeceğim. El Câmi'ü sahihul Müslânül Muhtasar. Bir. Tamam. Min ikinci kısma geçiyorum. Min Suneni Rasulillahi min sünen-i akıma gelmedi niye? <gülüyor> min affedersiniz şöyle söyleyeceğiz. <gülüyor> Bir daha baştan alıyorum. <gülüyor> El-Cami'u Sahihul Musnadul Muhtasar birinci bölüm. Min Umur. min Umur. umuri Resulillah <gülüyor> ve sünenihî <gülüyor> ve eyyamihi. Tamam mı arkadaşlar? <gülüyor> min umuri Resulillah <gülüyor> ve sünenihî ve eyyamihi. Şimdi niye ben ikiye ayırdım? Şimdi Buhari'nin kitabın isminden bahsediyorum. Arkadaşlar bir isim, kitabın ismi o kitabı en güzel şekilde özetleyen bir tanımlamadır değil mi? Kitaba evet. O kitabın mütevazını anlatan bir isim versin. Şimdi bakın, diyor ki İmam Buhari benim kitabım adı şu. 1. El Cami' ye. Cami neydi? Toplayan. El Câmi toplayan, bulundur. neyi kastediyor? Bütün konularda, bütün konular içerisine Heh. bulunduran kitap. Toplayan anlamında. Yani ben Müslümanın gündelik dini yaşantısını ilgilendiren, işte ahkam bahislerinin tutunda inanç bahislerine varıncaya kadar her konuyla ilgili hadisleri ben bu kitabımı almaya çalıştım diyor. Birincisi El Cami derken bunu kastediyor. Arkadaşlar ikinci ettiği bak ikinci ifade, el musnedu. El camiül musnedu sahihu. Tamam mı? Musned ne demek? Musned? Sahabe isimlerine göre. Yok. Bağlı, o o anlamında var. Muttasıl. Burada kastetmiş olduğu şey şudur. El camil musned. Benim bu her konuları içeren kitabım, musned yani, senetli, kopuksuz isnatlardan oluşan bir hadis kitabıdır. Tamam Ben bu kitabıma senetli hadisler koydum. İki dedik. Üç. Es-Sahihu. Benim bu kitabımın üçüncü özelliği de ben bu kitabıma sahih hadisler almaya çalıştım diyor. Dördüncü özelliği de ilginç. El-Muhtasar. Muhtasar ne demek? Türkçe de Özet. Özet. Yani demek istiyor ki İmam Buhari. Yine de güç yetiremedi. Ben diyor bu kitaba bütün hadisleri aldım. Öyle bir iddiam yok diyor. Yanlış anlamayın beni. Benim bu kitabım diyor bir seçkidir diyor. Ben bu bahsetmiş olduğum müstah, sahi, çerçevede her konuyla ilgili özet bir çalışma yapmak derdindeyim diyor. Şimdi dolayısıyla kitabını ne yapmış oldu? Dört başlıkla bizlere anlatmış oldu. oldu. Peki ikinci şıkkı şu. Peki ben bu vasıflardan hadislerden bir kitap oluşturdum. Benim kitabım ne içeriyor? İşte burası. Peygamber Min efendim, umuri ömrü. Hayat. Umur. İşleri, Emirleri, işleri, işleri. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yapıp ettiği, işte ne diyelim? Eylileri, eylileri, bununla ilgili olan şeyleri sizlere sunacağım. Ve sünneti, sünneti. sünnet haline getirdiği, sürekli yapmış olduğu işlerden bahsedeceğim. Ve eyyamiyi, günleri. yani, yani. Günleri. Savaşları. Hazreti Savaşları? Hazreti Peygamber Aleyhisselam savaşlarda dahil. Günleri, günleri, günleri, geniş çerçeveyi geniş tutalım. Hazreti Peygamber Aleyhisselam günler hayatını nasıl yaşadığıyla ilgili olarak, Hz. Peygamber Aleyhisselam bilgilerini size sunmaya çalışacağım. Dikkat ederseniz bu yedi tane, dört tanesi kitabın hadis seçme kriteri, üç tanesi de içerik. Bunlara baktığın zaman geriye pek bir şey kalmıyor. Bir şey kalmıyor hatta, bir şey kalmıyor. kalmıyor. Dolayısıyla, hakikaten sadece bu başlığa bakmak suretiyle arkadaşlar, İmam Buhari'nin zekasını anlayabilirsiniz esasında. O kadar güzel bir başlık seçmiş ki kitabına. Yani ben her şeyden birer damla damla adeta, ama sağlam, sahih kriterlere göre hadisleri Peygamber Aleyhisselam'ı bütün olarak sizin önünüze koyacağım demek istiyor az seyirciler. Demek istiyor ki sen kardeşim benim bu kitabı bitirdiğin zaman Peygamber Aleyhisselam'ın nasıl yaşadığını, nasıl yiyip içtiğini, ne yapıp ettiğini ana hatlarıyla öğrenmiş olursun demek istiyor. Tamam. Şimdi niye bu kitabı yazdı? Durup dururken mi İmam Buhari böyle bir kitabı yazmaya başladı. Elbette ki her insanın kitabı yazması için genellikle bir sahil söz konusu olur. Mesela ben bazen yatıyorum, benim yatağımın yanında Rifai böyle bir tane defterim var, not defterim. Aklıma bir şey gelince not, not ediyorum. Eskiden küçük bir bloknot kullanırdım, camide şurada burada insana çok fazla ilham gelir. Şimdi cep telefonuna kaydediyorum. Şimdi bazen öyle yattığım zaman bu konu çalışılması lazım diyorum. <gülüyor> not alıyorum. Şimdi İmam Buhari'nin kitabı yazmasının sebebi ise hocası İshak bin Rahuye. İshak bin Rahuye arkadaşlar, ismi de İshak bin Rahuye. farsça bir kelime, çok ilginç bir şey, ara bilgi olarak vereyimse Rahvey esasında yola ait demek, yolda doğmuş tamam dedesi. Allah dedesi? Dedesi yolculuk esasında doğduğu, doğduğu için Rahvey, yolda doğan. Fakat dedesi kendisinin bu şekilde anılmasını istemiyormuş ama İshak bin Rahve diyor ki beni diyor dedeme böyle nispet edin diyor. Hiçbir sorun yok diyor. Yani yolda doğmuşun çocuğu dedesine nispetle de bu şekilde anılıyor ama o problem yapan bir insan değil. Diyeceğim şey şu. Bir gün derste İshak bin Rahve diyor ki ya bu kadar hadis dersleri yapıyoruz diyor. Bir geliyoruz diyor. Şöyle içimizden biri diyor ya böyle işte İmam Buhari'nin o koymuş olduğu kriterlere göre diyor. Böyle muhtasar, güzel, değerli toplu bir kitap çalışması yapsa diyor. Ve bu İmam Buhari ne yapıyor? Harekete geçiriyor. Harekete geçiriyor. Motive ettiren söz hocası İsak bin Rahüye'nin sözüdür. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Bütün o coğrafyadaki bu tartışmaları göz önünde bulundurarak hocası bunu dediği için yani şöyle düşünmeyin az kardeşlerim. İsak bin Rahvi işte durup dururken dedi ki ya biri bir hadis kitabı yazsa. O anlamda değil. Bu coğrafyada Horasan bölgesinde tartışmalar çok canlı ve dinamik olduğu için hocasının kastetmiş olduğu şey şudur. Yani bizim bu el hadisin Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın geleneğini, sözlerini, fiillerini doğru düzgün ortaya koyan bir kitap çalışması yapsa da bu diğerlerine bir cevap versek. Hocasının talebi budur. O yüzden İmam Buhari'nin kitabı aziz kardeşlerim, İmam Buhari'nin kitabı şimdi söylüyorum bir hadis müdafaasıdır. Bunu unutma. Bak. İmam Buhari'nin kitabı bir hadis müdafaasıdır. Yani salt az önce zikretmeye çalıştık pek çok özelliği yanında aynı zamanda bir hadis müdafaasıdır kendi dönemindeki bu akımlara karşı cevap vermek, Kur'an'i ve hadise yönelik çizgi ortaya koymak anlamında. Hocam Biri, sen sordun. Ben Yakup'un sorusu hakkında sen Hocam ben şeyi söyleyecektim. Aynı zamanda evet. bu eseri o dönemin şartlarına göre incelediğimizde Evet. Ee, bu dönem, o dönemin şartlarına göre incelediğimizde bu eser aynı zamanda hadiste hüküm koymanın ne kadar önemli bir e, yere sahip olduğunda bizlere gösteriyor. Kesinlikle güzel bir şey. Durdum, durdum güzel bir şey dedim. Biliyorsun. <gülüyor> ya bu gençlerde az sevdi, hepsinde elektrik var ya. F hissediyorsun değil mi evet, çarpıldığım? Evet. Ama bir günde ben seni çarpacağım. <gülüyor> evet. Şimdi Yakup bana bir soru sormuştu. Yakup tabi Eyüp hatırlıyor mu Yakup'un sorusuna? Şey sordu ya. Yani. Ne sordu? Maalesef hatırlamıyorum. Hatırlayın, Hocam sonra... Buhari'nin Buhari e, yaptığı işleri onaylattığı bir hocası, bir danışmanı var mıydı? Özeti böyle sorusu. Soru. Şimdi ben sana şunu diyeyim, bu bir hoca taktiğidir. Eyüp, bu bir hoca taktiğidir. Bak şöyle. Şimdi ben Yakup'un sorusunu hatırlıyorum ama bazen hatırlayamadığım zaman hoca böyle yapar. Yani Hatırlıyor. ne sormuştu bakayım? Böylece kendi unutkanlığını örter. Ama şu anda ben hatırlıyorum onu unutmuş değilim evet. Artık hatırlıyorsunuz hocam. Yok. <gülüyor> o demeden de Evet. Allah'ın izniyle unutmam evet. Şimdi aziz kardeşlerim kitabı dedi ki Yakup kitabı hazırladı bu İmam Buhari bitirip hemen piyasaya mı sundu? Hayır. Yapmış olduğu bir şey var o eski dönemlerdeki alimlerin genellikle yapmış olduğu şey budur önde olan böyle muteber sevilen insanlara kitaplarını ilk önce takdim ediyorlar, onların bir neyinden? Ne deniyor buna? Dönüç. Onayından. Dönüç. Onayından geçmesini istiyorlar. Muracaa. Muracaa muraca kontrol etmek Arapça'da evet, Racahu mesela kitapların üstünde yazar racaahu falan filan. Şimdi götürüyor hocalarına kimlere götürüyor? Ali bin el Medini'ye götürüyor. Tamam. Yahya bin Ma'in'e evet. götürüyor ve Ahmet bin Hamel'e götürüyor. Bunlara götürüyor arkadaşlar. Bu dördüne birer nüsa veriyor. Bu hocalar kitabı okuyorlar. Dört tane hadise problem görüyorlar. Diyorlar ki gerisi çok güzel. Ama dört tane hadisi çıkarsan iyi olur. Ama arkadaşlar İmam Buhari bu dört hadisi çıkarmıyor. Şimdi bununla ilgili ukayli diye bir bilgim var. Bu İmam Buhari'nin özgüvenini de gösteriyor. Ukayli diyor ki Burada diyor, hocalar çok büyük insanlar olmakla birlikte söz Buhari'nin sözüdür. Yani demek istiyor ki, yani Ahmet bin Amber, Ali bin el Medini gibi Yahya bin Ma'in gibi hocaları ona bunu demiş olabilirler. Ama İmam Buhari de bunları sahih olarak kabul ettiği için kitabını almış. Dolayısıyla söz, bu alanda en büyük otorite o olduğu için hocalar olmalarına rağmen onlar, söz Buhari'nin sözüdür diyor Ukayli. Yani hocası veya diğer iki hocası çıkar dediği için çıkarmak zorunlu. yok. Yok Çünkü sonuç o kitabı hazırlarken insan bir iştihatta bulunuyor değil mi? Evet. Yani hadis kitapları, hadis bir iştihat kitaplarıdır. Niye? Sen ne yapıyorsun? Kriterler var zihninde. Hadisleri o kriterlere göre değerlendiriyorsun. Ona göre hadisleri alıyorsun bir iştihatta bulunuyorsun. Dolayısıyla kendi kriterlerine göre sağlam say bir kitap oluşturmuş oluyorsun. Tamam arkadaşlar bir bir şey, bir şey soran. Peki ha. niye dört tane şey kişiye sordu? Yani madem çıkarmadı sen niye sundu? Şu var. Belki gözümden kaçmış bir şeyler olabilir. Bizde ne yapıyoruz? Bu şuna benzer. Şimdi biz makale yazıyoruz ya akademik makaleler yazıyoruz. Bunu en az üç kişiye okutuyoruz yayınlamadan önce. Sana gönderdim, Eyüba gönderdim. Eyüp diyor ki şurası olmamış, burası olmamış. Ben sen her dediğini alıyor muyum? Hayır. Yok. <gülüyor> Bazen öyle oluyor ki, o dediğin eleştirilerin yüzde seksenini bile almıyorum. Çünkü bana göre, benim dediğim ama bazen de öyle şeyler yakalıyorsun ki şu var, belki bu imamlar Ali bin el Medine Yahya bin Ma'in, Ahmet bin Hanbel gibi bilginler belki başka kusurlarda bulmuş olabilirler, ravi isimleriyle ilgili vesaire ama bu rivayette bize aktarılan üç, dört tane dört tane rivayetle ilgili sıkıntı gördüklerdir. Belki başka düzeltmesini istedikleri şeyler de olmuş olabilir. Hocam, bir de benim Buyur. sorum vardı. Hı. Hocam şimdi hani e, İmam Buhari hadisleri topluyor ya. Yani bunları şeyler, hocaların teker teker mi alıyor? Yani böyle bildiğim çünkü 600 bin tane hadis topladığına dair rivayet var. Yani her bir kimseye onlar dakika ayırsa ömür yetmiyor gibi bir hesap çıkıyor ortaya. Yani teker teker mi aldı yani hepsinden yoksa toplu olarak mı? Güzel bir soru. Orijinal bir soru. Bilmem bilerek mi sordun bilmeyerek mi sordun bilmiyorum ama güzel bir soru. Yalnız ben şimdi sana cevap vereceğim. Şimdi burjuvayini matematik Asiyaçlar. Bu matematik çok güçlü bunun. Elektriği de güçlü hocam. Bu da kodlama da iyi. Bunlar bakmayın biz ilaççılarla ders yaptığımızı zannediyorsunuz ama ki bunlar ilaççı da. <gülüyor> bunların e, matematikte hakikaten iyi. Senin böyle derece yaparak ilahiyet kazandığını söylüyorlar. Yanlış bilgi zannedersem. Evet. <gülüyor> Yanlış bilgi. Alakadan dolmaz. Evet. Şimdi sana dikkatli dinle. Sana Matematiğini ölçecek bir soru soruyorum. Not alabiliyor muyum? Ee, sen bilirsin evet. Ama kafandan yaparsan, rezil olursan daha çok mutlu oluruz. Evet. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Şimdi şu karşıya geçeyim. Şimdi aziz kardeşlerim, İmam Buhari'nin, soruya dikkat et, İmam Buhari'nin kitabını 16 yılda yazdığı söyleniyor. Tamam evet. kaynaklarımız öyle geçiyor. Yani İmam Buhari'ye oturmuş kitabını 16 yılda yazmıştır. Tamam mı? Evet. Şimdi az önce dedik ki üç tane hocasına kitabını arz etti. Evet hocam. Dedik. Bunlardan bir tanesi az kardeşlerim Yahya bin Ma'in'dir. Yahya bin Ma'in. Şimdi şu bilgiyi hatırlatarak soracağım sana. İmam Buhane'nin vefatı kaçtı? 256. Peki. Doğumu kaçtı? 194. Bravo. Bu çok önemli. Bu bilgi önemli. Bak seni sıkıştırmıyorum. Mahcup olmadı. Evet. Şimdi 194 vefatı. Dedi ki 194 doğum. Çe şey mu? Şimdi 16 yılda bak yazdı dedik. Evet. Şimdi ne yapmıştı İmam Buhari kitabını bitirdikten sonra 3 tane hocasına arz etmişti. Evet. Bunlardan Yahya bin Ma'in'in vefat yılı 233'tür. Evet. İyi dinle. Tamam. 233'tür. Şimdi diyelim ki biz farz edelim vefat ettiği yıl hocasına kitabını arz etti. Yani diyelim ki vefat ettiği yıl arz etti kitabını. Evet. Peki kitabın 16 yılda yazdığına göre İmam Buhari kitabına kaç yaşındayken başladı? Hemen söylüyorum hocam. 233'ten 16'yı çıkarttığımızda 217 yapar. Ee, öbür taraftan da 17-16'da 23 yaşındayken başlamıştır. Çok güzel bir... Bizde yaşıtken <gülüyor> hemen hemen. Ya? Ha? Ha? Bizde yaşıtken başlamış hemen, hemen hemen hocam. Evet aziz kardeşlerim, değerli seyirciler bu tespitin çok güzel. Ben bunu yalnız hesaplarken baya bir zaman <gülüyor> geçti. Aziz <gülüyor> seyirciler bunu da itiraf edeyim. Yani yazdım, topladım, çıkardım, bu dediğini buldum. Altında çizdim, 23 yazdım ki <gülüyor> <gülüyor> unutabilirim diye. Ama tespit doğru ama burada güzel olan şey şu. Demek İmam Buhari, İmam Buhari, 23 yaşındayken kitabını yazmaya başlamış. Evet. Bitirdiğinde kaç yaşında oluyor? 39. 39 yaşında oluyor. Ya hakikaten matematiği, <gülüyor> hakikaten. Sen de buldun mu? 39 dedim ben. Dedim mi? Evet. Arkadaşlar değerli kardeşlerim, 23 yaşında başlıyor İmam Buhari kitabını yazmaya, oluşturmaya 39 yaşında bitiriyor. Ama bu şu anlama gelmesin, 39'unda bitirdi, kitabı kapattı, ondan sonra müstensihlere verdi yani çoğaltanlara. Ondan sonra kitap o şekilde dağıldı. Hayır böyle değil. Bu yazma kitap sahipleri olan bütün bilginler İmam Malik de buna dahildir. Onlar vefat edene kadar kitaplar ne yapmışlardır sürekli? Güncellemişlerdir, güncellemişlerdir. İmam Buhari içinde bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama tabii biz kendimizi İmam Buhari ile biraz karşılaştırmamız lazım. 23 yaşı kaç yaşındasınız? Safa kaç yaşındasın? Ben 21'im hocam. Sen sayılmaz. 23 var mı içinizde? 24 var hocam, 25'e yakın hatta. 24. 24 Ömer Faruk. Hasan. Hasan. Hasan. Ömer Faruk burada. Hasan 24, 23 kabul edelim. Yani bu yaşlarda başlamış. Ben biraz yaşım büyük ben kendimi gösteremeyeceğim. Şu yaşta bitirmiş diyeceğim de <gülüyor> diyemiyorum. 39 yaşında kitabı bitirmiş. Yani bu oldukça genç bir dönemdir. Yani 23-39 dönemlerinde olan, yazılmış olan bir kitapla bütün İslam coğrafyasını bütün tarihler boyunca etkiliyorsun ya. Bu çok önemli bir şeydir. 23-39 arasındaki seyahati var yani. Heh, onu demeyi unuttuk. Yani bu kitabı yazarken de aziz kardeşlerim, değerli seyirciler, oturmuş oturmuşta 23, 39, 16 yıl İmam Buhari yerinden kalkmamış değil. Bu arada yolculukları yapıyor. İmam Buhari'nin 100 bin civarında öğrencisi olduğu söyleniyor. Rifai. İmam Buhari'nin yani dönüşümlü olarak, bu genel bir rakamdır. Yoksa tek tek sayılmış anlamında değil. Burada vurgulanan şey çok öğrencisi olduğudur. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Bir taraftan öğrenci yetiştiriyorsun. Diğer taraftan hadis toplamak için 40 yıl devam eden demiştik. Yolculuklara çıkıyorsun, dersler yapıyorsun, evinle barkınla şunla, bununla ilgileniyorsun. Hakikaten zor bir hayattan bahsediyoruz. O yüzden biz İmam Buhari derken onu yani bu derece saygıyla almamızı besleyen hakikaten sağlam gerekçelerimiz söz konusudur o rahmetli imamı. Hocam vakit az kaldı ama için. çok önemli bir soru. Şimdi yalnız bana bir soru sordu Abdülbaki. Yani Hatırlıyor musun? 600 bin. Tabii ki hocam. Hatırla bir daha hatırla hatırlat. Hocam hadisleri teker teker mi aldı dedim evet. özetle. Evet. Değerli kardeşlerim bu güzel bir soru. Şimdi şöyle bir rakam var. İlk önce onu söyleyeyim. İmam Buhari'nin bu kitabını 600 bin seçtiği bizim kaynaklarımızda geçiyor. Hatırlarsınız biz önceki programlarımızdan bir tanesinde demiştik ki bu rakamlar bizim klasik kitaplarda geçen, geçmiş bilginlerin hayatlarını anlatan, rivayetlerdeki rakamlar onlar gerçek rakamlar değil onlar o büyük bilginlerin ortaya koymuş oldukları büyük çabayı göstermek için mübalağalı söylenmiş olan sayılardır. Yani şöyle bir şey söz konusu değil. İmam Buhari 600.000 hadisten kitabını seçti. Yani İmam Buhari size şunu mu yaptı aziz seyirciler? Topladığı hadisleri bir odaya girdi. Ondan sonra geçti. Biz kaç hadis toplamıştık. Bir de o dönemin malzemesini kabalığını düşünün yani. İşi gücü bırakıp İmam Buhari gibi bir insan oturdu da 600 bin tane hadis mi say saydı veya İmam Buhari bu sayım sonucunda ne elde edecekti? İmam Buhari gibi bir insan zamanı böyle bir şey harcar mı? Bunları düşündüğümüz zaman diğer pek çok hadis imamının da hayat öykülerinde bu tip rakamlar geçer. Bu onların ortaya koymuş oldukları Çaba. büyük emeği Çaba. göstermek içindir. Hatta şöyle bir rivayet daha var. Bir gün... Evinde hizmetçisi var İmam Buhari'nin. Diyor ki İmam buhariye yav diyor, odada diyor, adım atacak yer kalmadı diyor ya. Efendim diyor, yani bu işe bir ayaklama, bir şey yapın artık diyor. Yani evde yaşayamıyoruz, rahat adım atamıyoruz. Genellikle ilahiyat hocalarının eşleri, hocalarından bu yönde şikayetçidirler. Bütün ilahiyatlar böyledir. Kitap Çok kitap aldıkları için. Evet. Evin düzeni bozuldu, evin güzelliği kayboluyor. Şimdi, bunun üzerine rivayette şöyle geçiyor. İmam Buhari baktı ki böyle diyor. Bir oturayım dedi diyor. Bir oturdu diyor. Sabaha kadar diyor bu rivayetleri saymaya çalıştı. 200 bin rivayete ulaştı diyor. Şimdi burada kastedilen de İmam Buhari bir gecede 200 bin rivayet sayamaz. Ya biz bugünün şartlarında bile rivayetleri sağlam olan rivayetleri bir ay getirip saymaya çalışsak 200 bin sayısını tamamlayabilir miyiz bir gece boyunca? Tamamlayamayız. Burada kastedilen şey nedir? İmam Buhari'nin oturduğu, o gece rivayetleri bir düzene tabi tutarak bir selişki oluşturmaya gayret ettiğidir. Şimdi senin soruna gelince, Az kardeşim. Şimdi insanlar şöyle zannediyor, 600 bin rakamı üzerinden konuşarak diyorlar ki, İmam Buhari ya 600 bin hadis demek, 600 bin tane insanı dinlemek demek, 600 tane rivayeti tek tek yazmak demek, bir hadisi 5 dakikada yazdığını kabul edelim en kısa süre olarak. Matematikçi 600 bin, 600, 600 bin çarpı 5 dakika 3 milyon dakika yapar. 3 milyon dakika mı yapar? Kabul <gülüyor> edelim. Neyse, nasıl olsa <gülüyor> sağlama yapma imkanımız yok. Kabul edelim. 3 milyon dakika yapar. 3 milyon dakikayı bir insan ömrüne böl. Bir insan ömrüne mi böleyim? Mesela kaç i̇nsan yıl, kaç şey yıl <gülüyor> yapıyor? Kaç yıl yapıyor? 3 milyon yıl e, dakika kaç yıl yapar hocam? Bir gün 3.600 dakika herhalde. Bir gün 3.600 dakika, 100 ay falan yapar herhalde. 100 ay, aynen. Pek makul gelmedi bana bu sonucu ama neyse evet. Bin de olabilir. Şimdi <gülüyor> burada biraz çuvalladın gibi evet. Bin hocam. He? Bin, bin, bin, bin ya ay yapar. Bin ay. Bin ay yapar. E, bin ay kaç yıl yapıyor? 12 ay. Bin bölü 12 e, 80. Heh. 960 yapar. 960 hadi 48 de öyle desen. E, 80, hocam. 80, 80, 80. 84 hocam. 84. İmam Ortalama Buhari 80. kaç yıl yaşamıştı? İmam Buhari 62 yıl yaşamıştı. Şimdi bak. Adamlar diyor ki bu şekilde soru soranlar. Şimdi 600 bin hadis beşer dakikaya böldük ya. E İmam Buhari 62 yıl yaşadı. İnga dedi diyelim hadis yazmaya başladı. Evet. anasından doğduğu gün. O zaman 82 yıl mı çıkardın? Evet. E, 20 yıl mı olacak 84? 20 yıl ne olacak? Dolayısıyla böyle bir şey mümkün müdür diye bir soru soruyorlar. Bu rakamlar üzerine bir kere bu rakamların gerçekliği değil, izafi sayılar olduğunu söyledim. Bunun üzerinden yürerek İmam Buhari'nin işte topladığı malzemeye güven olmayacağını, bunların işte aslının asların olmadığını iddia ediyorlar. Ama unutmuş oldukları şey, senin sonra şimdi geliyorum. Aziz kardeşim İmam Buhari şimdi şehirlere gittiği zaman her bir hadisi tek tek otur hocalardan yazmış değil. Buna dikkat edelim. Diyelim ki Ahmet bin Hanbel'e gittiğini söyledik, Yahya bin Mahin'e gittiğini söyledik, Ali bin el Medini'ye gittiğini söyledik. Yani Ali bin el Medini diyelim hocası her gelene işi gücü yoktu, her gelene bütün hadisenin tek tek baştan rivayet edecek durumu yok. Yapılan iş nedir? Aziz kardeşlerim, değerli seyirciler, yapılan iş şudur. İmam Buhari, İmam Buhari veya diyen hocalar rivayet etmiş oldukları hadisleri hocalar öğrencilerini aktardıktan sonra öğrenciler bunları çoğaltıyorlar ve hocaların kitapları oluşuyor tamam mı? Rivayet kitapları. İmam Buhari de diyelim ki geldi şimdi Yahya bin Ma'in'e, Ali bin el-Medini'ye, işte Ahmet bin Hanbel'e geldi. Ne yaptı? Gitti onların kitaplarını temin etmek suretiyle, sağlam nüshalarını temin etmek suretiyle Fırsat bulduysa onlarla birlikte okumuştur. Bak fırsat bulduysa, zaman bulduysa okumuştur. Fırsat bulamadıysa hocasına diyelim ki sen Ahmet bin Hanbel'sin ben de Buhari'yim. Sana geldim hocam ben güvenilir kitap istinsakı çoğaltım yapım falanca varraka gittim. Ondan sizin kitabınızı temin ettim. Bana bunu rivayet etme lütfunu bahşeder misiniz diyorum sana. Sen Ahmet bin Hanbel'sin ya. Sen de diyorsun ki. Elbette ki senin gibi gayretli bir insana vermeyeceğiz bu hakkı da kime vereceğiz? Dolayısıyla demek istediğim şey şudur. İmam Buhari bu hadisleri oluştururken, toplarken, o evini bu malzemeyle yığarken tek tek o hadisleri hocalardan tek tek işitip kaleme almış değildir. Bir kere bunu yaparsak, bunu yaparsak sorularımızın büyük kısmı biter. İkinci sorumuzun sorumuzun ikinci kısmı işte bu kadar hadis. Biz ne demiştik hatırlayın. Biz şunu demiştik. Demiştik ki aziz kardeşlerim, değerli seyirciler hadisçilerin ıslahında, diyelim ki Hz. Peygamber aleyhisselamın innemel amalü bin hadisi var. Bu hadisi yüz tane sahabeden geliyorsa hadisçilerin tanımında, ıslahında kullanımında bu yüz ayrı hadistir. Buna dikkat edelim. Yani esasında metin aynı ama yüz tane sahabeden geldiği için bunu yüz hadisi olarak kabul ediyorlar. O yüz sahabiden de, diyelim ki beşer kişi ayrı insanlar rivayet etti. O zaman rakam kaça çıkıyor? Yüz kişiden beşer kişi alsa, her adamdan beş, beş kişi alsa, beş çıkar. Dolayısıyla hadisçilerin ıslahında bir tek hadis, beş yüz hadise çıkmış oldu. Dolayısıyla İmam ile ilgili bu rakamı değerlendirirken bu gerçeği de göz önünde bulundurmakta fayda var. Bizim başımızda bir <gülüyor> Durup bize ayar veren, zaman ayarı veren yönetmenimiz maalesef süremizin bittiğini ifade etti. Biz yine İmam Buhari'nin hakkını veremedik. Allah ona rahmet eylesin. Onu sünnete ve Hazreti Peygamber aleyhisselam hizmetkar eylediği gibi bizi kardeşlerime ve sizleri de hizmetkar eylesin. Allah bizi Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin yolundan ayırmasın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum.